Ömer'in Ömer'in oğlu Resulullah'ın torununun sakalları öpüyordu. Ne olur hiç yakma yüreğini Hüseyin. Dedem razı olmaz bak bundan. Fahr-i kainat razı olmazdı. Hüseyin o şela gözlerini açıyordu. kardeşimin oğlu diyordu. Dün gece rüyamda dedemi gördüm. Hüseyin gelmiyor musun artık diyordu. Gitmem gerek. Gelmiyor musun?" -urdu. Sosyoru Medine. O gece kimse uymuyordu sabaha değin. Ve sabah elveda diyordu Medine'ye. Elveda ve din ediyordu. Kadınlar ağlıyorlardı. Her ebde kalıyordu. Hüseyin bir baksa sağa sola. Kimlerin ağladığını görecekti? Kimlerin ağladığını görecekti? Kimlerin ağladığını görecekti? gidiyordu Hüseyin. Dünülmeyecek bir yolda. Ama uzun yol, alın verdiği yollarmış. Ve bir gün Hüseyin'in ailesi, kafile 70 kişilikti. Çoğu kadındı. Bütün sülale gidiyordu. Bir sabah kalkıverdiler. Kufe yakın yerde. Birden bakı verdiler. 4000 kişilik bir oldu. Yolları kapanmış. Yolları kapatı vermiş. Hüseyin dedi ki: "Ben Harbe gelmiyorum. Yeziitle görüşeceğim." Görüşemezsin diyorlardı. Yeziitle görüşemezsin. Biat etmenden başka yol yok diyorlardı. Biat edeceksin Yezide. Hayır diyordu Hüseyin. Ben iman etmediğim kişiye biat etmem diyordu. Yezide o makamın adamı değildir. Emir öyle aldık. Ya biat ya esaret. Hüseyin mektupları gösteriyordu. Huf ve halkı beni isterim bak.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 konakladılar. Ertesi gün hareket ediyorlardı. Onları bir çorak toprağa doğru sürüklediler. Burada konaklayacaksınız bir at edinceye kadar. Kuyular yoktu, sular yoktu. Hüseyin dedi ki bize su verin.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 Her biriniz bir köy asının sizi ısıtacak, size su verecek yürekler bulursunuz elbet. İnsan vardır civarda. Gidin beni yalnız bırakın bu zalimlerle. Kadınlar ağlaştılar Hüseyin. Vah Hüseyin. Vah Hüseyna. Seni bırakır mıyız diyorlar. Mümkün değil. Susuz bir halde şöyle dalı verdi Hüseyin. Gece rüyasında bir kafile görüyordu. Yürüyen bir kafile. Birden Resullaha gördüm. Rüyasında dedesini gördü. Dedesi diyordu ki: "Hüseyin, bu kafileyi görüyor musun?" "Görüyorum ey fahr-ı kainat. Bu kafilelerin önünde kan var." diyordu. Uyandı birden. Rüyanın tesirleriyle öyle bir uyandı ki Bacısı Zeynep koştu. Sukeyna Hüseyin'in bacısı. Hüseyin'in kızı Sukeyna o koşu verdi. Ne oldu diyorlardı. Demin dedemi gördüm. Önünde kan var diyordu. Zeynep "Vah Hüseyin'a. Yanım Hüseyin'im. Eyvah Hüseyin'ime." diyordu. Sükeyn'e ağlıyordu. Başını tutuverdi Sükeyn'e'nin. Göğsüne dayadı Hüseyin. Genç kızcağızının çok ağlayınca eğildi şöyle kulaklarına. Sükeyn'e dedi. Ağla ağla dedi. Bu ayrılık çok uzun sürecek biliyor musun? Çok uzun sürecek biliyor musun? Doğrusu Sükeyn'e'nin Ayrılığı babasına ulaşıncaya kadar sürdüm. Ama bizim ayrılığımız belli ki mahşere kadar devam edecek. Allah'ım bari mahşerde ehl-i beytten ayırma bizi. Ehl-i beytle beraber haşret bizi Ya Rab! İki gündüz su içemiyorlardı. Bir damla ne ki? Bir damla ne ki?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 nasıl susul şehid olduklarını hatırlayın. Ve ertesi sabah her şeyin tükendiği sabahtı. İki ordu karşı karşıya geldi. Göğe iki ordu. Bir tarafta sayısı altı bine ulaşan ordu Öteki tarafta 70 kişilik. Hüseyin şunu diyordu. Bırakın Medine'ye gideyim. Yok diyorlar. Medine yok Hüseyin artık. Bırakın Yezi'tle görüşeyim. Yezi'tle görüştürmeyeceğiz diyorlardı. Ayak takıllı sefihler. Orada birisi birden atıldı. Saygısız, ölçüsüz, rezilin biri. Hüseyin diyordu: "Bugün seni cehenneme göndereceğiz." Baktı Hüseyin. Ne diyecek Hüseyin? Peygamber torunu nasıl söylüyor bu? Hüseyin gülümsedi sadece. "Sen dedi, beni cehenneme gönderemezsin. Sen olsa olsa beni fahr-ı kainatın yanına gönderebilirsin." Baktı Hüseyin. Ne diyecek Hüseyin?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 Komutanından askerine kadar. Lakin Allah'ın kulu değil de sanki İbn-i Ziyad'ın kulu haline dönüşmüşlerdi haşa. Emir bu ne yapalım? Hüseyin diyorlar. Emir bu. Ve sonra öyle dedi. Irak ah halkı, Irak halkı. Siz beni aldattınız. Bana ihanet ettiniz. Babam Ali'yi yediniz. Kardeşim Hasan'ı yediniz. Şimdi beni yiyorsunuz diyordu. Kurza halkı vefasız mışsınız. Cafer'in dili gibi ne kadar vefasız mışsınız meğer siz. 6000 kişiden 30 kişi birden attan mahmuzladılar. Hüseyin'in tarafına geçiyorlardı.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 Yağlık kim tetiriyordu Hüseyin'in karşısında? Hazreti Hüseyin baktı. Niye tütüyorsun dedi? Senin adın ne diyor? Benim adım Hür ya Hüseyin. Sen asker misin? Ben komutan diyordu. Sen diyordu cengaver misin? Ben cengaverim diyordu. Niye karşında tütüyorsun o zaman? Asker gibi dur diyordu. Hür bakıyordu torunu söyler misin kılıcın Hüseyin'e karşıyken nasıl ayakta da olabilirim beni alır mısın yanına askerin kabul eder misin şehadeti kabul eder misin şehadet hadi Allah'tan istifade et gel yanıma diyor asker çözülüyordu bir gün daha geçecek olsaydı o 6000 kişi Hüseyin'in yanında yer alacaktı müthiş bir hatipti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 Hüseyin Resul Allah'a saldırdılar. İlk şehit Hz. Hüseyin'in oğlu Aliül Kebir'di. 28 yaşında bir delikanlıydı. Resullaha çok benzermiş. Hep gülermiş. Hiç teheccüdü kaçırmazmış. Bütün gündüzler oruç tutarmış. Akşamlar namaz kılarmış. Aliül Kebir Denzetüllerde onu Medine halkı Resullaha ilk mızrak atılınca Aliül Kebir'in tam diğerine kalbinden aşağı doğru ini verdi. Hüseyin'in tam önünde idi. Yıkıldı Hüseyin'in kucağı. Eyhindi Hüseyin. Kucağında idi Ali. kan Hüseyin'in üstüne dökülüyordu. Evladının şehadetini görüyordu. Ellerini yüzüne gezdirdi. "Ali" diyordu. Titredi biraz. "Aliül Kebir." Gülümse di sonra baba diyor. "Dede mi görüyor musun? Ali'yi görüyor." "Beni bekliyor." sade eder misin Senin bu kadar başını semaya kaldırdın Mekanların sahibi sen oluyordun Kat kat kesildi kas kat kesildi Aliül Kebir hiç eyit ayağa Sonra hür şehit şehit oldu. oldu. O demin gelen 30 kişi şehit oldu. Acımasız, oruçluydu hepsi. Peygamber sülalesi tek tek düşüyorlardı. Tek düşüyorlardı. tek düşüyorlardı. O gün kimler şehit olmadı ki? sayayım bakın. Daha böyle derse gönül dinleyeyim. Hüseyin. Hüseyin'in kardeşleri Abdullah yani Hazreti Ali'nin oğulları Cafer, Osman, Abbas, Muhammed, Ebubekir. Oğlu Aliül Kebir, oğlu Abdullah. Baba bir kardeşi Cafer, Ali Ekber. Hazreti Hasan'ın çocukları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 Şiz korkatlar grubu diyordu. Yürüyordu Hasan. Kaçış yollardı. Kimse Hasan Hüseyin'in yanına karşısına gelemiyordu. Belli ki o an İbnü Selâme'nin anlattığı akla gelmişti. İbnü Selâme'nin anlattığı akla gel vermişti. yıllar önce gidiyor. Hüseyin 5 yaşında bir çocuktur. Allah Resulü Ümmü um Selema' zevcesinin evindedir. Bir ara Fahr-i Kainat Ümmü um Seleme'ye dedi ki: "Ümmü Seleme, kimseyi şuraya alma." "Neden ya Resulallah? Cebrail'le görüşüyorum." diyordu. "Vahi gelmişti Cebrail'le görüşüyordum."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 Birden bire bir sıcaklık hissetti sortunda. Yaşı 57 idi. Yaşı 57 idi. Hasan şehit olduğunda Hasan'ın yaşı 47 idi. Hüseyin'in 57 idi. 60'a bile gidememişlerdi. Yol kapalıydı. "Senlere diyor Hüseyin. Bir adım attı. Biraz daha yürüdü. Bir adım daha.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 Biraz daha sendeledi. Sonra birden diş şoktu yere. Mecali kalmamıştı. Ve o zalim ağını terennüm dahi etmek istemiyorum. Yanaştı Hüseyin'e arkadan. Kılıcını kaldırdı. Hüseyin'in başına indirdi. Bir an içinde Hüseyin'in başı gövdesinden koptu. Yıkıldı hüsrev. Yıkıldı mihrab. Yıkıldım. Yıkılsın Kerbela, yıkılsın Kufe. Hüseyin'in başı yerden iki defa dönüverdi. Gözleri açıktı semaya bakıyordu. Dudaklarında hala La ilahe illallah Muhammed Resulullah. kas kat kesildi ordu. Ne yaptık? Biz ne yaptık? Peygamber tonunun başını kopardık. Birbirine bakıyordu o. O cahiller grubu, o beyinsizler birbirlerine bakıyorlardı. Biz ne yaptık? Yıktınız ümmeti. Yıktınız. Ne edecektiniz ki? Medine'de um seleme. Bir rüya gördü birden kalkıverdi Ümmü Seleme. Gördüğü rüya garip bir rüyaydı. Ümmü Seleme evinde birden bire rüyadan uyandı. Ama öyle bir uyandı ki uyanda az anda Ümmü Seleme diyordu ki: "Vah Hüseyn'a! Vah Hüseyn'a! Ey Vah Hüseyn'ime! Gözün mü Hüseyn'ime? Yazık Hüseyn'ime!" Medine halkı birden ne oldu? O Musa'ya selam ediyorlardı. Demin Resulullah'ı gördüm rüyamda diyor. Allah Resul'ü gördüm. Mübarek başı ve sakalı kan içinde idi. Dedim ki: "Aresmallah nedir senin bu halin?" Sormadan da selam etti. Demin Hüseyin'i şehit ettiler. Ve koşuyordu O Musa'ya. Koşuyordu.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 Yezid'in ilk tepkiş tepkisi şu oldu. Allah belanızı versin. Ben Hüseyin'in başını istemedim, bir atını istedim. Ben sizlerden birisi elimdeki değnekle Hüseyin'in dudağıyla oynuyordu. O anda meşhur bir sahabe, yaşlı sahabe duymuş, heyecanla ağlayarak geliyor. Ebu Berzel Eslemî içeri girdi. O beyinsiz'in elindeki değnekle Hüseyin'in dudaklarıyla oynadığını görünce bütün hışmıyla ona bir vurdu. Yıkıldı beyinsiz yere. Abu Aslam, Abu Berve bağırıyordu. Demek peygamberin torununun başını kopardınız öyle mi? Dudaklarıyla oynuyorsun öyle mi? Nasipsiz. Ben kaç defa Resulullah'ı gördüm. O dudakları öpüyordu.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 ve bitirirken bir şey var ki bir Zeynep var. Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hasan ve Hüseyin'in kardeşi Zeynep Ebguptay etmişimdir. Onu okudukça Hüseyin'in bin erkeğe, ne ki bin, 1 milyar erkeğe değdiğini bilirim. Hüseyin'in başı oradayken Yediden sarayında Beyin Südarim grubu grubunun orada Zeynep ayağa kalkar. Böyle Toros dağları gibi ayağa kalkar. Hiç başa eğilmemişti. Büyük bir kadındır. Zeynep'in hayatını okusun bayanlar özellikle. Ayağa kalkar. Kardeşinin kardeşinin o mübarek başına bakar. Hz. Zeydin sarayında Hz. Zeydin sarayında yankı yapar ses. Döner ve der ki: Yarın ne diyeceksiniz? Sizler Allah Resulü'se sorduğunda mahşer aleminde ne yaptınız? Çiçeklerimi kırıverdiniz. Çiçeklerimi soldurdunuz diye sorduğunda ne diyeceksiniz? Peygamber çiçeklerini, peygamber ailesinin başını kopardınız. Baksanıza kimleri kana buladınız? Allah Resulü tek bir zor soracak size. Diyecek ki: "Siz bana böyle mi karşılık verecektiniz?"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 200 sene önce 200 sene önce benim en büyük dedem Medine'de doğmuş. Gelmişiz buraya. Ben artık bu ülkenin bir evladıyım. Şeref duyuyorum. Ama istiyorum ki milletimizi bölmek isteyen güçlere karşı Hüseyni anlatar anlatarak, Hz. Hüseyni e ve Ehli Beyte muhabbetimizi anlatarak istedim ki tek bir yumruk olalım. Ve diyelim ki bu Müslüman Türk milleti hiçbir zaman bölünmeyecek inşallah. İkincisi bu. <gülüyor> Ve ikincisini de başta anlattım. Geçen içimden böyle bir duygu geçti. Ben 47 yaşında bir kardeşinizin ölüm herkesin önünde. Resulullah'a anlattım burada. Sahabeye anlattım burada. Deneyim ki günün birinde ölüm gelse aniden. Ve ben iman ediyorum ki Allah Resulü hepimizin yanında olacak inşallah. Bana Fahr-i Kainat sorsa dese ki beni anlattın iyi. Ömer'i anlattın. İyi. Hazreti Ömer'e çok farklı bir muhabbetim var. Onun sırrı da bana kalsın müsaade buyurunuz. Bütün sahabemi anlattın da torunlarım hanı nerede? Niye Hüseyin'imi Hasan'ımı anlatmadın deseydi Derecek cevabım yoktu. Ben istedim ki bu sorumluluğumu atayım. Beraber olduk. Sizinle beraber, dualarınızla beraber. Allah bizleri ehli beytin gerçek yolundan, onlar gibi yaşama yolundan bizleri ayırmasın. Allah hepinizle beraber olsun inşallah.